İzeger'in geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Ayar ve Uygar Özesmi Merhaba Avrupa'nın büyük bir bölümünde görülen şiddetli sıcak hava dalgası nedeniyle geçen Haziran ayında Kuzey Kutup Dairesi'nden Kuzey Afrika'ya kadar sıcaklık rekorları kırıldı Norveç'in kuzeyindeki Banak kentinde geçen çarşamba 32 derecelik bir sıcaklık kaydedildi. Bu Avrupa'daki Kuzey Kutup Dairesi içinde kaydedilen en yüksek sıcaklık oldu. Ayrıca Banak'taki 13 derecelik Haziran ayı sıcaklık ortalaması iki katını aştı. Fransa'nın batısında ise Haziran ayı ortasında termometreler 42 dereceyi gösteriyordu. Meteo France Hava Durumu Servisi ülkeyi vuran en erken sıcak dönemin yaşandığını aktardı. Kurum alışılmadık derecede kuru geçen kış ve ilkbaharın orman yangınları riskini arttırdığını duyurdu. Polonya'da ise sıcaklıklar 35 dereceye, Doğu Almanya'nın bazı bölgelerinde 37 dereceye ulaştı. İspanya'da ise hava sıcaklığının 44 dereceye ulaşmasıyla önceki hafta son 20 yılın Haziran ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Güneydoğu Endülüs bölgesinin iki önemli kenti Sevilya ve Kurtuba'da hava sıcaklığı 44 dereceye kadar çıkarken Madrid, Toledo, Zaragoza gibi kentlerde 40 dereceyi buldu. Öte yandan İtalya sıcak hava dalgası nedeniyle son yılların en ciddi kuraklığıyla karşı karşıya. Ülkede 1800'lü yıllardan bu yana en düşük yağış rekoru kırıldı. İtalya'nın en uzun nehri olan Po'da ise su seviyesi son 70 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bununla birlikte Slovenya ve Hırvatistan'da da Haziran ayı sıcaklıkları rekorları kırıldı. Bosna-Hersek'te termometreler geçen hafta 41 dereceyi gösterdi. Diğer taraftan yüksek sıcaklıklar Kuzey Afrika'yı da etkisine aldı. Tunus'taki sıcaklıkların 48,7 dereceye ulaşması bölgede yeni bir rekoru kırdı. Öte yandan geçen ay aşırı sıcaklıkların yanı sıra Avrupa'nın pek çok bölgesinde fırtınalarda yaşandı. Güney Avusturya'da fırtına, sel ve toprak kaymasına neden olurken bir kişi öldü ve Karintia bölgesindeki evleri ve yolları su bastı. Uzmanlar gelecek haftalarda da kıtada daha fazla gök gürültülü sağanak yağış, dolu sağanak yağış ve şiddetli rüzgar gibi meteorolojik olayların beklendiğini bildirdi. Dünya Bankası Türkiye'de afet imar projelerinde kullanılmak üzere 449 milyon dolar finansman sağladığını duyurdu. Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada finansman 2020 ve 2021'de gerçekleşen deprem, sel ve orman yangını gibi afetlerden zarar gören illerdeki Altyapılarının yeniden inşasında kullanılacak kredi afetten etkilenen belediyelerde afet sonrası yeşil ve dayanıklı yeniden inşa çabaları desteklenecek afetlere karşı dayanıklılığı ve afet müdahale kapasitelerini güçlendirmekte amaçlanıyor. İstanbul Valiliği orman yangını önlemi olarak bugünden başlamak üzere Temmuz ayında Ormanlık alanlarda girişlerin yasaklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada yasağın hava sıcaklığındaki artış, ormanlık alanlarda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliğiyle kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınları meydana gelebileceği değerlendirilerek alındığı bildirildi. Ancak piknik ve mesire alanları, habitat parkları, koruluklar, parklar ve ekoturizm alanları bu yasaktan muaf. Valinin açıkladığı serbest bölgeler listesinde alanlarda ateş yakmadan piknik yapmak, spor yürüyüş gibi faaliyetlerde bulunmak serbest. Yeşil gazetede yer alan habere göre Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Halilaa köyünde açılması istenen Halilaa Bakır Ocağı kapasite artışı, cevher zenginleştirme tesisi ve atık depolama tesisi projesi için verilen çevresel etki değerlendirmesi ÇED olumlu kararının yürütmesi durduruldu. Çet kararına karşı Tema Vakfı ve Çan Çevre Derneği açtığı davalarda durdurma kararı verilirken çevreciler kesin kararında iptal olmasını istediklerini dile getirdi. Tema Vakfı tarafından karara ilişkin yapılan açıklamada kaz dağlarının ormanları, kara menderesinin suları, bayram için elması, şeftalisi, yaşamın orada sürdürülen boz ayılar, karacalar, onlarca kuş türü maden projelerine karşı zaman kazandı dendi ve şu eklendi. Hiçbir maden projesi Kaz Dağları yöresinden daha değerli değil ve Kaz Dağları'nın yaşamının devamlılığı için daha fazlasına ihtiyaç var. Tema Vakfı olarak tüm karar vericileri zengin biyolojik çeşitliliği, ormanları, tarım ve kültür alanları ile ülkemizin kadim coğrafyalarından birisi olan Kaz Dağları yöresine sahip çıkmaya çağırıyor. Bölgenin kanunlarla madencilik faaliyetlerinden korunmasını talep ediyoruz dedi. Cumhuriyet'ten Muhammed Özme'nin haberine göre Tarım Orman İş Sendikası Artvin'in Ardanoç ilçesine bağlı Peynirli Köyü'nde ormanlarda yaşanan iş kazalarına karşı kooperatif üyeleri ve köylülerle eğitim vermek için geçtiğimiz Mayıs ayında Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'ne başvurdu bulundu. Gerekli izinleri alan sendika Uluslararası İnşaat ve Ağaç İşçileri Enternasyoneli'nin de desteğiyle hazırlıklarını tamamladı. Program için Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ile bir ay öncesinden gerekli izinleri alan Tarım Orman İş Sendikası yetkililerinin ilçeye gelişlerinden bir gün önce kalacakları misafirhane rezervasyonları iptal edildi. İddiaya göre eğitime katılacak olan orman köylüleri ve kooperatif yetkilileri tehdit edildi. Sendikanın önceki gün yapacağı eğitim programı bu yüzden yapılamadı. Eğitim Şafşat'a bağlı Orta Köy'e alındı ve oradaki işçiler bilgilendirildi.